Hazreti İshak peygamber. Meleklerin müjdesi. Hazreti Lut, Hazreti İbrahim'in kardeşinin oğluydu. Hazreti İbrahim'le beraber Babil'den hicret etmişti. Daha sonra kendisine peygamberlik görevi verilmiş, Şam yakınlarındaki Sedom şehrine gönderilmişti. Sedom halkı ahlaken düşük kimselerdi. Hazreti Lut onları bu ahlaki sefaletten kurtarmak için çok uğraştı. Fakat onları düzeltmeyi başaramadı. Sedom halkının her geçen gün ahlaksızlık, isyan ve sapıklıkları artıyor, Hz. Lotu dinlemeye hiç mi hiç yanaşmıyorlardı. Nihayet Allah onları hak ettikleri cezaya çarptırmayı diledi. Bu iş için üç meleği görevlendirdi. Bu melekler Cebrail, Mikail ve İsrafil'di. Bu üç melek yakışıklı delikanlılar görüntüsü içinde önce İbrahim Aleyhisselam'a uğuracaklardı. Ona hanımı sahreden İshak adında bir oğlu olacağını müjdeleyeceklerdi. Bu ziyaretten sonra Lut kavmine gidip onları yerle bir edeceklerdi. Hz. İbrahim misafire ikramı çok severdi. Evinden geleni gideni hiç eksik olmazdı. Misafiri gelmediği zamanlar kendisi çarşıya çıkar, ikram edecek kimse arardı. Günlerdir Hz. İbrahim'e hiç kimse uğramamıştı. Haset misafir gösterdiği bir günde melekler çıka geldiler. Hazreti İbrahim'e selam vererek yanına yaklaştılar. Hz. İbrahim onları tanıyamadı. Bu yüzden selamlarına Allah'ın selamı üzerinize olsun ey tanımadığım kimseler diyerek karşılık verdi. Misafirler Hz. İbrahim'in yüzüne aşina olmadığı kimselerdi. Kılık kıyafetleri de ora halkından çok farklıydı. Bu yüzden selam alırken onları tanımadığını belirtmiş, kendilerini tanıtmalarını nazikçe istemişti. Hazreti İbrahim misafirlerini derhal güzel bir yere oturttu. Onlara kibar ve nazik davranıyor, memnun etmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Bir yandan da sofra kurma hazırlıklarına başlamıştı. Evde önceden pişirilmiş dana kebabı vardı. Hz. İbrahim bu yemeği tepsinin içinde yağları damlayarak getirdi. Misafirlerinin önüne koydu. ''Buyurun, yiyin.'' dedi. Fakat misafirler yemeğe yanaşmadılar. Hz. İbrahim... Utanıp çekiniyorlar zanlıyla tekrar yemeğe buyur etti. Onların yemekten yine çekindiklerini görünce şüphelenmeye başladı. Bunlar niçin yemiyorlardı? Fena bir niyetleri olmasın sakın diye düşündü. Melekler Hz. İbrahim'in endişelendiğini hissetmişlerdi. Bizden korkma ey İbrahim. Biz korkulacak kimseler değiliz. İnsan görüntüsüne girmiş melekleriz. Sana hayırlı bir müjde ile geldik. Yakında ilim sahibi ve erdemli bir oğlun olacak. Adını İsa koyacaksın. Artık mesele anlaşılmış, misafirlerin yemek yememe sebebi ortaya çıkmıştı. Meleklerin verdiği müjde, Hz. İbrahim'in hayretine giderken, Hz. Sare'yi şaşırtmıştı. Elinde olmadan bir çığlık atmış, ağzından, çocuğum mu olacak? sözleri dökülmüştü. Sonra da meleklere dönerek, ben artık iyice yaşlandım, kocam da benim gibi yaşlıdır. Sizse, Çocuğumuz olacağını söylüyorsunuz demişti. Melekler hem Hazreti Sare'nin heyecanını yatıştırmak hem de Hazreti İbrahim'in merakını gidermek maksadıyla şu açıklamayı yaptılar. Ey Sare, ey İbrahim! Siz bu işe bu kadar hayret etmeyin. Yaşandık diye ümitsiz olmayın. Biz verdiğimiz haberi kendimizden söylemiyoruz. Rabbimizin bize söylediklerini size bildiriyoruz. O halde haberin doğruluğunda şüpheniz olmasın. Allah'ın rahmet ve bereketi geçmişte üzerinizde olduğu gibi bundan sonra da olacaktır. Bu açıklamaya Hz. İbrahim'in cevabı, Rabbimin rahmetinden, inkar ve sapıklık içinde olanlardan başka kim ümit keser? Biz Allah'ın rahmetinden her zaman ümitliyiz. Hayretimiz böyle bir halin bugüne kadar görülmemiş olmasından dolayıdır şeklinde oldu. Meleklerin verdiği müjdenin şoku geçtikten sonra Hz. İbrahim şu soruyu sordu. ''Ey Allah'ın elçileri! Buraya gelmekteki asıl hedefiniz sadece bu müjdeyi vermek midir? Yoksa Allah'ın size verdiği başka göreviniz de var mı?'' Melekler bunun üzerine asıl geliş gayelerini anlattılar. ''Biz, haklinden çıkan, ahlaksızlıkta çok ileri giderek insan yaratılışına aykırı işler yapan, günahkar bir toplumu yerle bir etmek için geldik buraya.'' dediler. Hz. İbrahim bu kavmin hangi kavim olduğunu sordu. Melekler, yok edilecek toplumun Sedonlular olduğunu söylediler. Hz. İbrahim bu haber üzerine telaşlandı. ''O kavmin içinde Lut da var. O Allah'ın samimi bir kuludur. Onu da mı yok edeceksiniz?'' diye sordu. Melekler cevaben, ''Biz o beldede bulunanları iyi biliriz. Elbette Lut ve ona inananlar bu kötü sondan kurtulacaktır. Ancak Lut'un hanımı bundan istisnadır. Lut'a karşı çıkmış, Kavminin yaptıklarını benimser olmuştur. Bu yüzden o da onlarla yok edilecektir.'' dediler. Hz. İbrahim, bir yandan Lut'un ve ona bağlanmış müminlerin kurtulacağına seviliyor, diğer yandan da yok edilecek insanları düşünüyordu. Keşke Lut kavmine biraz daha süre tanınsaydı. Başlarına gelecek azap bir müddet daha geciktirilseydi. Bu arada bakarsın onlar hatalarını anlar, ıslah olurlardı. Hz. İbrahim, İçinden geçirdiği bu duyguları meleklere de açtı. Onlardan Lut kavmine son bir fırsat daha vermelerini istedi. Ne var ki Lut kavminin halini Hz. İbrahim yakından bilmiyordu. Onların artık yola gelmeleri imkansız olduğundan ve çirkin eylemleriyle azabı hak ettiklerinden habersizdi. Melekler ona bu durumu anlattılar ve isteğinin artık geçersiz olduğunu söylediler. Zaten o sırada Cenab-ı Hak da ilahi vahyi indiriyor, Hz. İbrahim'e gerekli uyarıyı yapıyordu. Ey İbrahim! Lüt kavmi hakkında azabı geciktirme isteğinden vazgeç. Sen onların halini yakından bilmiyorsun. Artık onların islahını beklemekte bir fayda yok. Başlarına gelecek azabı hiçbir şey geri çeviremeyecektir. Melekler vazifelerini yapmışlardı. Lüt kavmine gitmek üzere Hz. İbrahim'in yanından ayrıldılar. Meleklerin haber verdiği gibi Hz. İbrahim'in sâreden bir oğlu dünyaya geldi. Adını İshak koydular. Hz. İshak'ın doğum üzerine Hz. İbrahim Allah'a şöyle dua etti. İhtiyarlığımla beraber bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Muhakkak Rabbim bütün duaları işitir, kalpten geçen en ince arzu ve istekleri bilir. Ya Rab, beni ve neslimi namaz ibadetinde devamlı kıl. Duamızı kabul eyle. Hz. İbrahim'in vefatından sonra Cenab-ı Hak, Hz. İshak'ı Şam ve Filistin halkına peygamber yaptı. İshak peygamber babasına çok benzerdi. Onu çokları babasından ayıramazlardı. Hz. İshak'ın Ais ve Yakub adlarında iki erkek çocuğu olmuştu. Bunlardan Ais'ın neslinden hükümdar çıkmış, Yakub'un neslinden de peygamber gelmiştir. Hz. İshak 160 yaşlarında vefat etti. Vefatı üzerine babasının yanına defnoluldu.